Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konu muhtememler Dünya hayatı nedir dünya hayatı? Bunun tabi bir gerçeği var dünya hayatının İnşallah konumuz bu inşallah Allah ta'a birey bizlere hadis suresinde Es-Sebillah, Bismillahirrahmanirrahim İ'lemû İ'lemû Mevlamız buyuruyor. Ey insanlar Bütün insanlara kapsıyor bu. Ey insanlar şunu iyi biliniz ki enlemel hayatı dünya Ancak dünyatı nedir? Dünya hayatı. Hayat diyince tabi muhteremler bir ruh hali var insanlarda. alemi Ervah deniyor. Onlarda bir hayat var. Sonra Allah Rahmi deniyor. Orada şurada canlanıyor. Orada bir hayat var. alem Berzah deniyor. Kabir hayatı. Orada bir hayat var. Tabi bir de Dünya hayatı var. Dünya hayatı kalıcı değil muhteremler. Tabi bu var tabi. Geçiver dünya hayatı. İşte mevlamız buyuruyor Ey insanlar Şurayı biliniz ki Ancak Dünya hayatı şudur. Nedir? Leibün ve lehbün Ancak bir oyundur Eğlencedir, dünya hayatı. Dünya hayatı gerçek değil aslında. Dünya bir oyundur, eğlencedir. Nedir oyun? İnsanın boşu boşuna yorulması, vakti geçirmesi. Genelde, oyun değil, altta çocuklar gelir. onda oynarlar. Aslında Mevla buyuruyor, Küçük olsun, büyük olsun, herkes dünyada oynuyor. Dünya hayatı oyundur. Nedir oyunu Teremler, Çocuklar. İşte oyuncaklarla, arabayla, şunla, bunla, kızlar, bebekle, oynarlar. Tabi bu oyunda çocuklar bir de kavga da değiştirirler. Ya bu oyuncak benim, bu oyuncak senin, sen yenildiğin, sen yenildiğin derekten, bir de kavga ederler, dövüşürler, yorulurlar, uğraşırlar. Fakat sonuç ne? Boşu boşuna koşma, koşma, yorulma. Boşu boşuna. Peki ya, büyükler nasıl oynayacağı büyükler, nasıl oynuyorlar? Büyükler ne yapıyorlar? Aynı oyun, oyuncağı devam ediyor. Oyuncağının kalitesi, Değişiyor, büyüyor biraz. O farkı var. Ufak çocuk plastik küçük araba ile oynar. Hatta günümüzde elektronik arabalar var. Ufak arabalar var. Çocuk bunu da oynar. Büyük insan o daha büyük arabayla oynar. Taksi ile oynar. Kamyon oynar. Tür ile oynar. Ama aslında bir şey fark etmiyor muhtemelenler. Fark etmiyor. Ufak kız çocuğu ufak kız çocuğu bebek de oynar ufak kız çocuğu. ya işte bebek alır, işte kız tabi büyüdüğü çocuk biraz daha büyük bebek alır anası babasına. ona. Bu kız çocuğu bunu giyindirir, temizler, güya şunu yapar bunu yapar, birbirine gezmeye giderler bunlar. Demek ki kız çocukları genelde bebek de oynarlar. Birbirine gezerler, şunu yaparlar da. Kız büyünce ne yapar? evlenir oyun yine devam eder ama bu defa ne olur camlı bebek oynar böylece o da oyundur böylece hiç ama hiç fark etmez o da onunla oynar öğle geçirir böylece ve eğlence ne de eğlence bunun tabii mübahı da var mekruhı da var haramı da var eğer bir kişi haram bir şeyle eğlenirse kumar gibi başka oyunlar gibi bu tabi harama da giriyor eğer haram olmasa da namaza Allah'ın zikrini engel oluyorsa o da yine mekruh oluyor yani bir kişi böyle bir çay bile ortaya koymadan bir tavla mavla oynasa karşılığında bir şey beklemiyor, sıra vakit geçsin diye elince iş oynarsa bu da nedir yine mekruh oluyor çünkü sonuçta ömrünü orada boşa geçiriyor. Onunla uğraşacağını Allah zikredebilir, başka bir şey yararlı, yapabilir. Yalnız eğer harp işine yarayan bir şey ise o o zaman mübah oluyor oynaması. Eskiden mesela tabi silahları yokken ok atma, kılıç oyunları, bu gibi şeyler. E, bir de işte deniz kırıyorsa Tabii işte yine denizde gemilere savaşılıyor yerkirin gemilerle. Yüzme fil öğrenirse eğer niyeti cihat etmek için böyle bir şey yaparsa mübah oluyor. Hatta bazen sunet bile oluyor bunlar yerine göre. Demek ki eğer böyle bir İslam'ı savurmak amacıyla olursa mübah oluyor olabiliyor. Ama bunun dışında ne oluyor tabii? En hafif oluyor, bazı harama girebiliyor. Ve zinetün ve Allah Teala buyuruyor, dünya hayatın bir zinet. Zinet biliyorsun, süslenme. İşte takılar, şunlar, bunlar, insanın bedenini süslemesi, elbiseleri süs elbise giymesi, ev iş yağları süslenmesi. Evinin boyası, şunları, bunları, dünyada bir süs. Ama insana bunun bir yararı var mı? Tabi israfa gidiyorsa zararı var, yararı yok muhteremler. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, insanlar ahir zamanda beş şeyi sevecekler, beş şeyi unutacaklar. İşte dünyayı sevecekler. Dünyada süs. Ama eşyam şöyle olsun, şu olsun böyle olsun, perdem olsun, koltuğum şöyle olsun böyle, üstüm başım olsun. Ama mezar alacak mı? Halbuki, insan biraz düşünse, kişi biraz aklını kullansa, genelde şöyle bir kural vardır. Bir insan bir yerde ne kadar kalacaksa, o kadar önem verir. Mesela bir kişi yolda hareket eden arabasıyla, yazın, bir mala verdi dinlenmesi için. Bir ağacın altında. Ne kadar kalacak orada? 15 ay kalacak. Hem oraya oturur verir. Hiçbir şeye işleyilmez. Eğer gittiğinde birkaç gün kalacaksa, biraz daha oraya önem verir. Yeterin toplar, taş toplar, şunu bunu yapar, örtü götürür, bir çadır, bir şey götürür oraya bir şekilde. Yine dünyadan muhteremler, mesela bir kişi ev yapacak eski evi var artık üstüne oturacak duruma gelmemiş yeni ev yapacak bu kişi ne yapar yeni ev yapacağı için eski evine fazla bir yatırım yapmaz eski evine tamam sıva döküldü mü? bir alışı bir tamir yapar cam kırıldı mı oraya bir cam uydurur oraya çeşevi eskidi mi Yamuk yamukun bir çeşevi oraya uydurur ne yapar bu kişi? Yeni evin temelini atmış, ağırlığını oraya verir, oraya verir. Demek ki yani genel kural bu: İnsan nerede fazla kalacaksa oraya ağırlığını verir, oraya önem verir. İnsan dünyada ne kadar kalacak, bir de kabe'ye bakalım, orada insan ne kadar kalacak bak mı? Yani dünyada bir insan ne kadar yaşasın yaşasın, hadi diyelim en çok bir asır, yüz sene. Ama mezarda belki insan bin sene kalacak. Belki insan daha çok kalacak kalacak orada. Demek ki bunun için, yani insanlığın gereği, gereği genel kuralı budur. Bir insan nerede fazla kalacaksa, oraya daha çok öne vermesi gerekiyor kişinin. Biz tabi aksine yapıyoruz aksine yapıyoruz? Hiç mezara yatırım yapmıyoruz. Hiç, şey? hiç, yatırım, hiç yatırım yok oraya. Oraya yatırım yapmıyoruz oraya. Tabi oraya da lazım. Eşya lazım oraya da. Oraya da halı lazım. Kanapı lazım. Yatak lazım oraya. Nasıl lazım ama? Manevi eşya lazım. Muhtemelen. Oraya manevi eşya lazım. Böyle. Oraya girdiğimiz zaman o lazım oraya. İşte mevlâ abi dünyaya aldananlar, yani gafir olanlar ağırlığı dünyayı verirler, dünya süsün ağırlığı verirler ama onlar kabre ahireti unuturlar ve tefaahurun beyine Aranızda bir tefaahur mevlâ abi dünya hayatı. Tefaahur iftihar vesilesi, öülme dünyada. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyle yaptım, ben böyle yaptım. Hele bir isabetli bir karar verilmişse bir yerde herkese sahip çıkar. Eğer yanlış bir şey varsa herkese bunu kaçkına atar. atar. Yani insan yapısına bu var. Demek ki dünya hayatına övünmeye de değmez. değmez. Neden? Kader diye bir şey var. İnsan bunu değiştiremiyor. Ve tekâsürün ve çoklukla övülme. Nerede bu çokluk? Fil envâli vel evlâdi. İş, e bu kadar malım var, bu kadar evladım var, şu var, buyum var, övülmek. Allah'ın araştırıcı bizlere burada bir darbe mesel veriyor. Darbe mesel, bilinen bir örnek bize bir veriyor maddi olarak. İşte biz ne yapacağız şu anda inşallah. Allah'ın verdiği bu örneğe bakarak dünyanın ne olduğunu dahi anlıyoruz inşallah. Kemeseli gaysin vela buyuruyor gays misali gibi örneği gibi. Gays havalar bazı biliyorsunuz çok kura gider bazen havalar. Artık topraklar çatlar Teklinde artık kurumak üzere, su içtiği şey. E böyle bir zamanda güzel bir bol yağmur yağdı mı, işte buna gays deniyor. Allah'tan gelen imdat. Kemeseli gaysin işte tam gerektiği zamanda, böyle toprağın, bitkilerin ihtiyacı olduğu anda gelen bol yağmur gibi. اَعْجَبَ الْكُفَّارَنْ نَبَاتُهُ اَعْجَبَ acayipine gider, hoşuna gider. Küffar burada zürcü anlamına da geliyor. Yani ekicilerin, girişçilerin, ziraatçının hoşuna gider. Nebatühü, çıkan nebata bilkeler. Demek ki gayet havalar kurak gitmiş, yerler artık topraklar çaklamış, hatta sular çekilmiş, ağaçları kuruyor, bitkleri kuruyor. Böyle bir ortamda, bol yağmur yağdı. Güzel bol yağmur yağdı. Ardından birdenbire nebata çıktı, bitkler çıktı. Sebzesi, meyvesi neyse zamanı çıktı bunlar. Tabi kişinin ağa burada buradaki ziraçı, bu ekin sahibi, hatta tabi ülke halkı buna sivinirler. Bir bolluk oluyor. Böylece bunu sevinirler. tabi bu arada otlar, çayırlar, çimenler, çiçekler hepsi bu şekilde gelişirler. Sünne yehiye. Ondan sonra bir heyecana gelir, olgunlaşma dönemine girer bunlar. Fetrah müsfarran ondan sonra ama sararır, solar. Şimdi bu örneğe tabi inşallah tekrar önce de muhteremler yerden bir şey çıkması neye bağlı? Mutlaka atılan çekirdeğe tohuma bağlı muhteremler. Eğer yerde çek tohumları, bilgi tohumları olmasa işi tabi çıkmaz buradan. Şimdi Allah'ın izniyle bol yağmurlar yağdı. Tabi bu yağmur suyu muhteremler sulama suyuna benzemez bunlar böyle. Yağmur suyu başka, sulama suyu başka. Bir insan ne kadar sulama yaparsa yapsın, o verim alamaz. Ama bir yağmur yağdı mı başka olur böylece. Şimdi bunun tabi çok tabi sebepleri var. Biri, bir ortam meselesi. Yağmurdan önce mutlaka bir bulutlar gelir, havada bir esime başlar. Yani bir bitkilerde bir soğutma ameliyeti buna işlemi yol Çünkü bitkiler çiçek olsun böyle diğer bitki olsun, hava gayet sıcak, güneşle yanmışlar bunlar. Öyle bir ortanda bunlara su verince bu on aleyne olur, zararlı olur. Dara olur? Bunun için Mevlam ne yapıyor? Hemen birden gökten yağmur boşanmıyor. Bir hafif bir rüzgar çıkıyor, bir soğutma yapıyı eserek, bulutlar geliyor, güneşe geliyor, önce bir soğutma amelisi, işlemi oluyor. Ondan sonra yağmur geliyor. Yağmur isiyor gökten gelirken, bereket de geliyor, bereket deniyor buna. Mevlam yürüyor, Ma'en mübareken, bereket de geliyor. Nedir o bereket? Saf su gelmiyor. O yağmurlar birlikte gökten ona çok çok şey karışıyor böylece. Azota karışıyor, eriyor bunlar. Hatta sürekli dünyamıza gök taşları yağar uzaydan. Gök taşları, meteorlar sürekli yağar bunlar böylece. Bunlar atmosfere çarpınca yanarlar, parşarlar, toz haline gelirler. Dünyamıza ne kadar gök taşı çok yağarsa, o kadar çok da bereket oluyor muhtemelen bakın oluyor böylece. Yani bu bereket meselesi e, çok ince, hassas mesele bereket meselesi böylece. Uzadan gelen bu taşlar, gök taşları yani, başkasında de olabilir, demir heş olabilir. Bunlar tabii çarpıyorlar, yanıyorlar, toz hani geliyorlar. sonra ne oluyor? Yerden çıkan su buharı Ondan Bunun tabakaya gelince Orada yoğunlaşıyor Yani o tozlar üzerinde birikiyor Yağmur suları onlar su eritiyor Eritiyor işte gökten Yağmur gelirken hem de Dünyamızın dışından Başka yerden gelen O madde taşları da Onlar da su ile erimiş Olarak topa iniyor zaten. Erimiş oluyor böyle işte bunun içerisinde tabi çok bereketli oluyor işte. allah Teala dilediği zaman muhtemene bakınız, her sene aynı ekim olmaz. Her sene aynı meyve olmaz. Aynı toprak, aynı güneş, aynı hava, istedikten aynı suyu da ver. Olmaz, olmaz muhtemeler. İşte, uzadan dünyamıza gelen göktaşları ve meteorlar, bütün iş orada ayarlanıyor benziyor. Bunu görevi kim? Miki Aleyhisselam var. Miki Aleyhisselam. Dört büyük melek var. Bunların biri hadi Miki Aleyhisselam'dır. Onun görevi işte bu muhteremler. Onun görevi bu. Mesela bu sene dünyada şu meyve fazla olacak. O gerek insanlara. O gerek insanlara. Hastalışına buna karşı. Ona göre göktaşları dünyamıza gelir. Parşah'ın toz gelir. Miki Aleyhisselam'ın yönetiminde Bunlar su barla birleşirler, dünyaya inerler. İşte o elementler o maddeler dünyaya gelir, o ekin olur muhteremler. Şimdi dünyamıza yağmur yağdı muhteremler topraklara erandıyla. Allah Teala o yıl hangi ekinlerin olması mevlân dilemişse ona göre göktaşlar iyi görüyor dünyamıza geliyor, eriyorlar. Bunlar ne oluyor sarı muhteremler? Bu tabi önce küçük filiz gibi çıkıyor, hekimler. Bir çiçeği ele alın, Hepimizin bildiği bir şey, saksırı olabilir çünkü. Bir çiçek, önce bir filiz gibi, ince, zayıf bir şey çıkıyor. Bu nedir şimdi? allah Teala bize bunu örnek verdiğine göre, buradan tabi hareket edeceğiz. Nedir bu şimdi? İnsanın annesinin karnından dünyaya gelişi bu. Bir çiçek tohumunun diğer bir çekirdeğin yer altındaki duruşu insanın ana karnındaki durumuna benziyor. Aynı budur. allah Teala bir tohuma çekirde çiçeğe Allah-u hayat vermek dilerse Allah-u Teala'nın hay esması ona tecelli eder, hemen çatlar. Çatlar, içinden, merkezden bir filiz çıkar işte. Filiz çıkar. Peki, Allah'ın tecelli etti, hayatı buldu. İşte filiz çıktı, ne gıda alacak bu hemen? Onlar abisinin depolama bak, depolamış böylece. Her tohumun içerisinde onun depolanan rızkı vardır. O filiz çıkan filiz toprağa erişip de topraktan gıda ağaca duruma gelinceye kadar onda depolunan gıdaya yer o depodaki gıda bitinceye kadar o da topraktaki gıdaya ulaşır, şamur çamur oluşur, gıdalma başlar muhtemelenler. Doğum oldu. Çiçek yani filiz çıktı, dünyaya geldi. Bu da nedir? İşte insanın ana karından doğuşu dünyaya gelişiyor. dedi Doğan çocuk yürüyemez, konuşamaz, bir şey yapamaz. Zayıftır böyle Yeni çıkan Filiz, o da zayıftır. Sonra belamız buyuruyor, Fümme ye yiycü. O çıkan bitki, güçlerine başlıyor. Hem boyatıyor, hem kalınlaşıyor. İnsanda böyle oluyor muhtemelen. İnsanda yavaş yavaş, hem insana boyatıyor, hem kalınlaşıyor, insan gelişmeye başlıyor. Sonra olgunlaşıyor çiçek. Olgunlaşıyor. Olgunlaştı mı hemen geriye sayın başlıyor ama. Nedir bu da? Fetra-ı musferren sararma başlıyor. İnsan da böyle muhtemelen. İnsan da böyle oluyor, gençliği oluyor, hız dönemleri oluyor. Yani heyecanlı dönem böyle. Kanı kaynayan dönem, gelişme dönemleri. insanda da bu dönemi aşıyor. Kim aşıyor? Öbürü olan tabi. Bir de yerde kalan da var. İnsan bu dönemi aşıyor. Aslında hep bunları ezeller takdir edilmiş. Hep bunlara program bağlanmış. Hepsi bundan mukadder. Olacak bunlar. Yani bir ana baba istesin istemesin. O çocuğu yeter ki terk edilmesin kendi haline. Çünkü yavaş geliştir böyle. Zamanı geldi mi, konuşur da, yürür de, dişi çıkar da, her şey olur böyle. Her şey olur. Ama sonra ne oluyor Mısır'anlar? Bu gelişme çağı oluyor, oluyor. Sonra olgunluk çağı dediğimiz duraklama dönemi başlıyor. İnsanın aynı havayı yine soluyor. Kişi aynı suyu yine içiyor. İnsan aynı gıdayı gene alıyor. Neden büyüme devam etmiyor? Neden gelişme devam etmiyor? Neden etmiyor? Edemiyor muhtemelen, edemiyor Allah'ın kuruldu da o sınırı var. Yani bir manevi kalıp var, kalıp. Bir çiçek bile ne şekil alacak? Yaprağı, kendi çiçek alacak. Bir ağaç ne kadar büyüyecek? Yapan şekil ne olacak? Bir manevi kalıp. Yani Mevlamız'ın El-Musavvir ismi var. Suretleri allah Teala böylece. O şey alır. Sonra duraklama dönüyor başlıyor? İnsan da böyle duraklama. Sonra o bitki ağacı olsun, çiçek olsun, yeşillik olsun sararmaya başlıyor. Sararmaya başlıyor. İnsan da böyle oluyor muhteremdir. İnsan da geriye doğru sayma başlıyor. Biniş başa aşağıda öpeneşe. Kişi bakıyor, her zaman yaptığı işini, işini yapamıyor. eski gibi yürüyemiyor. Yorulmaya başlıyor. Bakıyor, Allah Allah, yemesi bir yazı okuyor, bakıyor. Başlıyor, zor seçme falan başlıyor. Yani çabuk yorulma, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Duraklama, geri dönme. Sime günü hutama. Sonra melam buyuruyor, Sime günü hutama, hutam artı bitki tamamen sararır, solar kurur sonra ne oluyor? Artık kırılma, dökülme başlıyor, Çör, çöp haline geliyor, çürüyor yine aslına dönüşüyor aslı topa dönüşüyor. İnsan da aynı bir oluyor muhteremler Bir çen elinde hiç bir imkan yok. Allah'ın koyduğu kuralı hiçbir şey aşamaz, aşamaz bunu. Her çiçek, her biriki, her ağaç Allah'ın koyduğu kurala tam itaaten mecburdur böylece. Işte. Bu dönemlere geçmeye insan, insan da aynen böyle şey işte muhteremler insan da böyle. Bu kadar bakınız çağımızda bilim teknoloji, hele tıpta o kadar cihaz aletler, yeni aletler var bırakın insan hayatını uzatmayı, yaşlanmayı bile durduramaya baktığında, durduramaya ben, ben Allah'ın koyduğu bu kural buna kimse engel olamıyor, bunu değiştireyim bu şekilde böyle. İşte insan ne oluyor? İnsan sonra tabi insanlar da sarar soluyor, yaşlanıyor başlıyor artık hastalık döneminde artık böyle işte doktora, ilaca, şunlara, bunlara böyle e, eski günde arıyor kişi. Yani doktora gitseler iyi olacak, geçecek. Yani zinde genç olacak. Oluyor mu? Yok, yok, yok muhtemelen. Olmuyor böylece. Geçiyor. Sonra yegün hutama. İnsana bir gün bakıyorsun, pat diye düşüyor insanda, ecel geliyor, ölü insanda o bitkiler yapraklar, ekinle kuruyan yapraklar nasıl ki çürüyüp toprağa dönüşüyorlarsa insanın da o mübarek güzel bedeni aynen toprakta böyle çürüyor toprağa dönüşüyor muhtemelen bak. Dönüşüyor. Bak. Peki soran olacak şimdi. İş burada şimdi bu. Yani bize Mevla bunu örnek veriyor. İnsan haddini bilsin İnsan haddini aşmasın, insan benim diye onurlanması büyütenmesin insan. Allah'ın koyduğu bir çizgi var. Allah'ın koyduğu kanun kurallar var. Muhtemelen. Hayat kuralları var. Demek ki bütün canlılar gibi insan uyumaya mecburdur. Işte. İsteyle musun insanlar. Işte. Hayat budur işte. Ayetin başta okumuştum bu sürenler dünya hayatı bir süs zinettir diye. Dünya hayatta bir süslü zinettir. Yani insan buna aldanması Mevlam buyuruyor. Peki şöyle bitkilere bakalım. Bitkilerde de öyle süsler var ki, öyle çiçekler var muhtemelenler, öyle muazzam çiçekler var ki o çiçeklerdeki renk böyle, uyumlu renk böyle. Hem solmayan, güneşle solmayan daha parlayan uyumlu rektör var ne güzel gösteriş çiçekler var süslü ama o çiçek övülüyor mu süsüyle ölmüyor değil mi? ölmüyor, mu, ölmüyor. neden? onu Allah verecek Allah veriyor işte Mevla'm buyuruyor insanlarda da süse fazla düşkülü olmasınlar gerek giyiminde gerek elbisesinde gerek ev eşyasında işinde bunlara fazla gerek yok Demek ki aynı şekilde saksı gibi bir çekte bile olabiliyor. Yine Mevlam bize buyurdu insanlar balonun evladının çoktu ve övünürler mevlan buyurdu övünürler. Yine bir kere bakalım Mevlera bakalım muhteremler bir meyve ağacı her yıl yüzler binlerce meyve veriyor nedir bu? Onun evlatları bunlar övünüyor mu? Övünmüyor muhteremler bence? Övünmüyor bu şekilde bence. Neden? Onu Allah tabir etmiş. O kadar oluyor böyle. Ağaç bir şey yok. Kardeşim. Mevla verirse veriyor. Meyve de onun eylaklarıdır. Onunla ölmüyor. Demek ki insan da dünyanın süsüne aldanmaması gerekiyor. Malın çok da ölmeme gerekiyor. Şimdi Mevla bize buyuruyor bir tane bu dünyanın bir öbür tarafı var muhteremler yani perde arkası var dünyanın böylece insanın burada bitkiden farklı bir özelliği var bitki kuruyor, çürüyor toprağa dönüşüyor, bitiyor bitkiler maaşla gelmeyecekler bitkiler onunla bir şey bitiyor böylece ama insana gelince insan burada farklı bir özelliği var işte Mevla şöyle buyuruyor Estağfirullah ve fil ahireti azabün şedi dün merhaba ahirette insanlara azabı şerit var insanlara kimlere dünyaya aldananlara muteranlar dünyaya aldananlara özellikle dünya ile ahiret çatıştığı zaman kim dünyayı tercih eder ahiret ederse böyle dünyalar çatıştı mesela öyle bir işi var ki eğer o andan namazını kılarsa işi pek olmayacak hadi sonra kaza ediveririm namazı iş önemli geliyor burada oysa muhteremler aziz cemaatimiz iki rekaçlık da var ya iki rekaçlık namaz onun sevabı onun özelliği fazileti ...binler dünyaya değmez muhtemelenler. Değmez böyle şey. Neden? Dünya geçici kalıcı. yani geçici kalıcı muhtemelenler. Dünya kalacak böyle. Öbür aleme gideceğiz. Ne lazım orada? Sehab lazım orada. Demek ki... ...kim bu dünya aldanırsa... ...aldanırsa... ...o kişi ahirette... ...azabı şiddet var. Tam bu azap... ...daha kabirde başlıyor... Kabir azabıyla başlıyor kişiye bunlar. Ondan sonra mahşerde mahşerde işi zor kişinin Allah'a korudu. Mahşerde böyle 50 bin yıl mahşer hayatı bakınız. Dünya hayatı en çok 100 sene olsun. Yalnız mahşer hayatı 50 bin yıl. Mahşer dünyada olacak. Hangi dünyada ama bu dünya değil mi terimler? Kıyamette bu dünya değişecek bu dünya daha ne deniz kalacak dünya değişecek bu dünyamız çok ama çok dünya büyüyecek güneşin yeri değişecek işte mahşerde dünyamızın bir yerinde bir yerinde oraya mahşer kurulacak orası tam güneş altında olacak altında olacak yani o dünya o kadar büyük olacak ki ancak 50 bin yılda bir dönecek yani mahşer günü hep sürekli günüz olacak. Güneş altında olacak böylece. 50 bin yıl sürecek 50 bin yıl dünyamızın o yöresi hep güneşe karşı olacak. Güneş yakın olacak böyle, Yakacak böylece. Oradaki gece olmayacak mahşerde. Olmayacak. Yani hesap edelim bu sürelim Dünya o kadar o kadar muazzam bir dünya büyüyecek. Büyüyecek dünya. İşte yalnız 50 bin yıl mahşerde kim Allah'a kadar aldanırsa orada insan dikecek ayak üzerinde kızgın güneş altında gölge yok. Bir koruntu yok. Zaten mahşer izdiham demektir. Aşırı kabal demektir. Üst üstüne insan, hayvan, cin, melek hepsi üstüne olacak olacak insanlar o dünyada Gümüş madeni gibi olacağı, dünya yapısı değişecek böylece. çok sıcak olacak, insan tabandan yanacak, ayaktan yanacak, gümüş kadar kişi yakacak. Ben tabii şüplak olacağım. Hadi bakınız şimdi. Ne şüplak oluyor? E biliyorsunuz ölen kişi gerçi ahirete kefenle gidiyor ama kefen kısa zamanla şüriyor muhtemeler. Sonra ben tabii şüriyor gidiyor. İşte nasıl ki dünyaya gelen kişi ana karnından dünyaya çıpla geliyor, çıplak geliyor dünyaya. Mahşer demek, kıyamet demek ikinci bir doğuş olacak. Annemiz dünya bizi doğuracak. Nasıl ki bir kadın doğumu artık yaklaştığı dakikalarda, kadına bir doğum sancısı başlar kadında, hatta saat önce başlar kadında, Doğum sancısı başlar. Sancı olmadan doğum olmaz mu der. Aynı şey yukarı çıkabilecek. İşte dünya da o zaman doğum sancı geçirecek. Yani süfürecek, dünya sarsılacak, dünya böyle parçalanacak, ya tamamen yarılacak ikinin doğu dünyalar olacak. Tabii insan ana kandan dünya çıplak geldiğiniz gibi orada kaybeden de Çıplak kalkırlar bu teremler. Ha Ayşe bir gün de Peygamberimize, yarısıyla Allah, insanlar kabirden çıldı mı çıkacaklar? Evet ya Ayşe, herkes o adam çıplak çıkacak. Hazreti da Ayşe tabii çok hayalı tabii, iftihli, yüzü kızardı. daha o gün o görmedim daha. Yarısıyla Allah, ama oturur mu onu yarısıyla Allah? Peygamber şöyle Ya Ayşe! Ya Ayşe! O gün öyle gün olacak ki sur üfürülüyor. Böyle. Yer güneş çatlıyor. Güneşte beden yakıyor, yakıyor, yakıyor. Cehennem ateşinde saçıyor. zamanları koşuşuyorlar böyle. Öyle gün olacak ki o gün kimse kendine bir dönüp bakamayacak. Böyle. Korkudan evet. verecek. Gece aşım çıkmış yuvasından karşeng boğan tutulmuş. Öyle korku var burada müteariler. İşte cemaatimiz velamız buyuruyor. Kim ki bu dünya hayatına aldanırsa burada kendisini haşa kalıcı zannetse kendisini burada Allah unutur, ayet unutursa, e, namazını Allah koysun zayeda etse, vakti kılmazsa o kişiyi ahirette azab-ı bekliyor muhteremler. Kabirde başlıyor. Mahşere devam edecek. Saat köprüsü var. Cehennem var. Allah korusun. Herkese mi? Hayır muhteremler. Ve maafiyatü minallah. Elham buyuruyor. Bir de Allah'tan maafiyatı var. Bazı kişilere şimdi. Nedir mağfiret? Afolup bağışlanma. Günahlarından arınma, temizlenme muhtemelenler. Temizlenme. Veride bir de Allah'ın rızası var bazı kişilere. Bakınız önce önce mağfiret, affedilme, bağışlanma, günahlardan arın, temizlenme. Sonra Allah'ın da bundan razı olması. Şimdi musayyanlar günah, günah diyoruz deniyor. Duyuyoruz tabii. Ama nedir günah? Bilemiyor bu türlü. Bir insan içinde bir hasta olsa kişinin iç iş organlarından doktora gitse film şekilde tahlil yapıldı, ee işte tehlikeli hastalık, kanser dendiği anda, kişi onda anda şok oluyor. Kim olsa olsun bu şekilde böyle. Yani doktor, Yüzene karşı onun açıkça testini koydu mu kanser diye kişi duydu mu kanser olduğunu birçok olur. Ondan korkusuz kişi yok Ama günaha gelince, bir adam korkmuyor Müslümanlar. Şu günah, ya olur günah biliyorum ama bu günah canım ona kalsın. Ne günah Müslümanlara girdi? Ne diye günah? Önce azı cemaatimiz bir insanın günahkar olduğu durumunda günahkar olduğu durumunda kişi dünyadayken dahi huzur bulamaz, bulamaktan günah zulümdür, dalıttır, sıkıntıdır ağırlıktır İnsana günahdan sıkar İşte şu çağımızda, dönemimizde herkese bu sıkıntı var herkese bak herkesin canı sıkılıyor Herkes aceleci, herkes dar, herkes bunalımda. Ne yapıyor insanlar? Adres yanlış yerlerinde. Yine yanlış arıyorlar, arıyorlar bunu ben Kim haramda arıyor, kimin büyücü arıyor bunu. Acaba büyüğün var. Diyor. Hayır muhtememde. Adres günahlarımız mı? Günah muhtememde. Bir insanda günah varsa, günah ise, günahların ne kadar çoksa, o kişi o kadar huzursuzdur, gönlü dardır, bunun sıkıntıdır. Bu kişi bu günah yükü ile camiye girse, yine camide tam namaz kılama. Yani camiye girse gene böyle huzursuz, tatsız, duyarsız, yine sıkıntılı. Bu kişi bu günah yükü ile bundan arınmadan Kabe'ye gitse, Beytullah'a gitse hatta Beytan'ın işine girse kişi vallahi muhterem deyiş nokta, deyiş muhteremde değişim nokta belki ilk heyecanla biraz kendini unuturabileceğim ilk unutur unuturabileceğim ama iki gün kaldığım bir gün mükerremede kişi aynı kişi gene gene sıkıntı gene dar gene bunalımda gene duyarsız yine ibadetten zevk alamayacak durumda muhteremler şimdi böyle bir kişi af edilmeden, günahından tam temizlenmeden cennete de girse, orada ne kendi huzur bulur, ne başta orada huzur verir bakma törenler. Az cemaatimiz. Bu için verenme koyduğu kurallar vardır. Kişinin af olması gerekiyor önce. İşte abdüzde, namazda, şunda, bunda, tebisi istifarda hep af bunlar böyle. Bir insan dünyada tam günahından af olmamadı, arınamadı dünyada sonra ne kalıyor kabir azabı nedir kabir azabı insanın günahdan arındırma işlemi bu da yetmedi İnsan 100 sene 5 sene 1000 sene yattı kabrinde kabrinden kalktı ama günah çok yine aramadı günahından yine aramadı günahından bu da işte mahşe yerinde ağaç susuz ciğeri kuruyacak ağzı kuruyacak böyle, dili sarkacak mutlaram böyle. Her tarafı böyle kalklar, teriş olacak böyle, yanacak, yanacak, yanacak böylece. Bir damla su için yanacak. Elli bin sene nedir bunlarda? Hep bunlar gün arınması için. Yine arınmadı günahından. Ondan sonra saat köprüsü var Saat köprüsü böylece. En son günahtan arındırma operasyonu saat köprüsü mutlaramdır. Yani lazım mutlaram. Saat köprüsü gerek, lazım mutlaramdır, lazım böylece. Ne olacak? Ne de saat köprüsü? Altı cehennem. Cehennemin bir başından üçe kadar kurulan bir köprü. Baleci. Üzerin geçirecek. Nasıl geçirecek? Eğer kişi buradan ahirete dünya oraya günah götürmemiş, burada çalışmış, arınmış günahından tevbe etme ilhamda hakkında tam dönüş yapmışsa, günah oraya götürmemişse, uçup geçecek emberlesin. Yanmayacak fazla beleşe. Allah korusun. Buradaki şöyle günahlar gitmiş. Günahlara daha varsa ateş ancak ki günah yakar mübarek. Yakar. Hatta bir kişinin günahı çok olursa onu cennetçi çekecek muktedirler. Cehennemde bir gücü var cehennemde. Neyi çekiyor? Günah çekiyor. Mesela dünyada bir şey vardır. Muktalis diye var. Muktis bir madde madde demir yani çelik. Ne yapıyor? Bu bazı demir madde metalleri çekiyor. Her çekmiyor. Çekiyor mu şeyi mi? İşte cehennem ne yapacak? Cennet de sadece geçenler içerisinde kimi günahı çoksa onları çekecek müthiş. Çekecek beraberce. Şey. Kuvvet cazibe. Yani yer çekimi gibi onları çekecek. Onlarla birlikte cennete ancak giremeyecek müthiş. Tabii eğer inancı imanı varsa son nefesinde imanla gittiyse orada ebedi kalmayacak ama kim bilir ne kadar yanacak orada muhteremler ama dünyada kişi uyanabilse muhterem dünyada kişiye nasip olsa da insan dünyada uyanışa geçebilse geçebilse nedir bu muhteremler şimdi insanlarda bir ruh var bir nefis var Nefis bedense yapının özü kalıcı değil. Dünyayla bağlantılı böyle mi bitiyor ne böyle? Ruh insanı özü mü Eğer insanın bedensel yapısında ruh üstünlüğünü sağlarsa ruh nurdur. Ruh nurdur böylece. Nurdur. Beden hakim oldu mu? Hakim oldu mu? Nasıl ki güneş çıktığı zaman sabahta göze kayboluyorlar. Yıldız duruyor halbuki yerinde. Batmıyor mu terenler? Yıldız duruyor yerinde yıldız böylece. Ama güneş ışığı çıkınca onlar görünmüyorlar. İşte bir insan allah Teala'ya tam dönüş yapabilse, Allah diye inabilse kişi, Allah kişiden görebilse, onun ruhaniyetinin nur güneşi, ruh güneşi bedene tam hakim oldu mu, nevsin hepsi gider böylece. Hepsi kaybolur gider böylece tek şey kalır böylece şey. eğer bir bedene ruh hakim olursa o zaman bütün organlar emrine giriyorlar da var. göz ruh için bakar böyle Allah için ibret için bakar böyle bir işe bakar böyle dil güzel konuşuyor elayak iyi yerler giderler eğer bunun aksi olursa ne olur eğer nefis hakim olsa bedene o zaman Allah'a konusunda beden işte kararır muhtemelen gönül kararır İnsanın göğü uzaydır muhteremler. Buna deniyor fezayı, sadır deniyor evvelce. İnsan gözü uzaydır evvelce. Uzaydı insanın gözü de burada işte nefis hakim olursa o zaman bedende karar mı olur, buralım olur, sıkıntı olur ve bütün organlar o zaman nefsi evine giriyor bak muhtemelen. Bu oluyor böylece. Bakıyorsun kişiye nefsanı kişi böyle. Ahlası kişi böyle. Bakışı harama bakar böyle. Dili kötü konuşur böyle. Kötü dinler, kötü eğitsin, hep kötülük yapmak ister. Demek ki bedene eğer ruh hakimse bütün organlar ruha tabi olurlar. Eğer beden nevi hakimse organların hepsi eş tabi olmaktadır. Ne lan birer kadan ve mertin ilme gurur, dünya hayatı ancak bir insana Allah'tan metadır. Ve melli hayatı dünya illa metağın gurur melabir ya. Dünya hayatı aslında bir oyun gibi, oyuncak gibidir, hayal gibidir, rüya gibidir dünya hayatı. Dünya hayatı budur mu değil? En lah suniyyamun fi İnsanlar şu anda gerçekte uyuyorlar. Yani hayat, yaşam, uykudur, uyuklamadır, rüyadır aslında böylece. seyze insan öldüğü zaman o zaman uyanacak muhtemel. Uyanacak böylece. Şimdi bazı çocuklar en azından tam aklı gelişmeyen çocuk. Onlar rüya görürler. Çocuk rüyasında mesela korkuyor. Ah birey onu bir köpek kovalıyor. Çocuğa böyle. Çocuk bağırır, çağırır böyle, uyanır. Anne işte, köpek ne oldu Köpek nerede? Köpek yok. Yok, var, köpek var. Köpek nerede? Bakın, çocuk tabi rüya olduğunu bilse, uyanır, korkmayacak. Yine bazı çocuklar uyandığı zaman rüyasında oyuncaklarını oynar çocuk. Hatta rüyasında çok da oyuncakları eline geçer çocuk rüyasında, rüya aleminde çocuk oyuncuna oynar. Çünkü bir de uyanır, ağlar, anne ne olur oyuncak kremi der benim, ne de, oyuncak der. Şimdi hadi cemaatimiz, bak emin olun, tabii hep şu an dünyada emin Yani hepimiz bu kurala tabiyiz. Yani hac ölüyoruz bunda bu şekilde. Hep aynı eşi durumda hepimizde, durumdayız da. Bizler de öldüğümüz anda bakacağız ki dünyadaki şey bir oyuncak mı hayal mi? Hayal mi? Rüyamış o. Şimdi bu kişiye sorarsak neyin var senin? İşte Yazlığın var, kışlığın var, uçağın var, araban var, vapurum var, özel yatım var, şunlar, şunlar, şunlar, bunlar var. Oyuncakları yani böyle. Oyuncakları yani. Öldüğü anda ne oluyor? Bir o zaman gözünü açıyor, bir alemin gözünü açıyor bakıyor. Allah'ınla bir rüyamış o be. Hiçbir şey yok orada şey i̇şte Demek ki mesele buradan oraya bir şey götürebilmek işte onlar bizim, bizim. Mesela bir kasiyer diyelim markete çalışıyor. Bir markete çalışıyormuş Oturuyor kasada, güzel işleyen bir markette durmayla para geçiyor. Geçişteyim para alıp vermeye böyle. Bazen para böylece. Ama ağaç evine gidiyor, ne götürüyor evine giderken, cebine cebinde ne varsa o ol Kasaya giren bunun diye muhtemeldir. Bunun diye bence. burada bunun gibi, bir Devlet memur da vezidardır. Vezneye hele bazı vergi ödemek zamanları gelir, vezneye mal yığılma olur böyle. Zaman artık yorulur böyle, başı döner abim. Muazzam vezneye yığılma olur, para al milyal alır alır muazzam para para para. para. E, ay sonudur da. Tasirkette, parayı sayar, evine gider, eyvah, hanım şunu istedi ama, para cebinde yok. Çünkü siz şunu alamayacağım. Nedir? Onun malı, cebindeki parası, onun malı evine taşıyabildi. İşte bakımlı sınav, vallahi azim mazı cemaatimiz, tabi hep bunu, dünyadayız hepimizde böyle, hem bu işte aynı eşi durumdayız da. Demek ki bizler de, eğer buradan ahirete bir şey götüremezsek o kabre girdiğimiz zaman ne yapacağız? Orada uyanacağız. Eyvah! O dünya bir rüya imiş. Örneğin çok muhtemelenler nice büyük holding sahipleri, yakında ölenler Türkiye'nin en büyük ağları ağlar. ne, ne götürdüler muhtemelenler? Ne götürdüler? Anca bir kefen bir tek kefen bir tek kefen mütemmeder. Yani bütün uğraş, bütün cihat gayret bu kadar bizim. Bunlar diğerin bir kefen uğruna mütemmeder. Oraya bir şey götürebilme. Peki dünya çalışmayalım mı? Hayır mütemmeder. Bu anlama gelmiyor. Dünya şahşız ama amaç aradığı bir şey göndermek olacak amaktandır. Göndermek olacak. Bu işin de tam ne gerekiyor? Şehit kazanmak gerekiyor. Allah aramı kabul etmiyor. Efendim Frank işçi kodar hayır yapmış. Yapmış ama Allah onun yaptığı hayrın orana bakmıyor. Allah onu bakıyor her an haram mı kazanmış bakmasam iş bunu da vereceğim. Ek işçi fayda çalışmış, şöyle yapmış, böyle yapmış, bir takım dolaveriş çevirmiş, para çok. Havadan para kazanıyor. Tam fakire bol bu para verebiliyor. Atıyor bir dolarla atıyor böyle. Milyon atıyor milyonları. Vay, ne maşınen ne kışı. Yok yok Mustafa. Nedir? Allah katında parayı nereden kazandı? Helal kazandı mı? Demek ki nedir bütün mesele muhteremler? Allah'a iman ahirette imanın dayanıyor Ki Allah tam inansa kişi, insan ahirette tam inansa, kişi dünyaya Allah bağlanır böyle. Ama haram işlemeyeyim, günah işlemeyeyim dikkat eder. Kişi bu bir çalışır. insan yararlı olur. Çalışır. Mesela Hazreti Osman Tevuk savaşında bin tane deve hediye orduya onun bir para verdi nasıl verdi bunu var ki verdi bunu hatta peygamber dua etti Hazreti Osman radhamsız ederim 900 deve yüzü at hem de bunlara tam terizatlı böyle kuru değil 900 deve, deve at tam terizatlı teslim edilir İslam ordusuna Tevuk içe artımdan geldi on bin dinar büyük, çuval gibi getirdi bir şey para böyle, dolu böyle. Getirdi bunları meşriden, döktü önüne. Ya Resulallah! Bunlar da cihada sen işin gibi harcay bunları. Peygamber Aşe'nin muhtemelen bak. Allah'ım peygamber. Allah'ın Osman'a razıyım sen ona razı ol Rabbim de Vardı verdi. Ama ondan da çalıştığımızı Allah'tan korkar böyle. Kılı böyle kırk yararak hele olsun derler. Allah versek tabii yine veriyor kulda. Yine veriyor. Ama birikini de öbür aleme göndere gidiyor ola. Yunus Emre'nin bir sözü var muhtemelen. Hoşuma gidiyor Yunus Emre'nin. Şöyle diyor. Ahirete gitmeyen mala malın var değil neylesin diyor bak. Ahirete gitmiyor zaman ona malın deme o senin diyor. değil. değil. değil. İşte. Nice dünyanın büyük zenginleri o aleme gidiyorlar, fakir olarak gidiyorlar, fakir gidiyorlar muhtemelen. Ya Dünyada muazzam, zengin, özel yatıyor, özel uşağı var şimdi dünyada ama o aleme fakir gidiyor muhterem Oraya fakir gidiyor, elde bir şey kalmıyor. Bu iş azı cemaatimiz Kabir nedir muhteremler? Bel kabru sandukun amel. Kabir, amel sandığı. bak mühteremler. Kabir, amel sandığı. Kişi burada ne amelleri yapıyorsa, işte kabir oh, o. İçkileme emri geçiyor, uçan emri geçiyor, yalan geçiyor, abdestli, namazlı kişi, öyle bir kabir, o kişiye bekliyor Efendim işte ama çok zengin o çocuğu da Efendim babası kalbini yaptırmışlar. yapabilir muhtemelen. Yapabilirler Bir hastane dışı güzel olsa Ama yatan hastayı bakılmıyor hafta Ne yapsın dışını muhtemelen? Değil mi az cemaatimiz ya? Hastanede hasta yatıyor yatağında Zavallı, sancıdan kıvranıyor Gelip bakan da yok İlgili ve kendisiyle böyle Hastanede durmadan bir alıp yapıp dışarı yapılıyor böyle adı cemaatimiz dünyaya aldanmamak için muhteremler mutlaka aklımızda beynimizde o mezar kabir bulunmalı orası bizi bekliyor oraya mutlaka gireceğiz muhteremler kefen aman efendim canım kefen de öyle bir soğuk bir şey böyle ama onu giyeceğiz muhteremler. Hele tabut. Tabut muhteremler. Yani şimdi normal bir kişi hele gece, gece insan bir tabutu gördü mü insan ürker şeref. Fena yerde. İnsan. Ama herkes ona giriyor muhterem. Yani teneşir o kefen, tabut bizi bekliyor. Ve bizler de ister istemez o mezar atmaları tender gireceğiz Bunun için beyramımız diyor, "Sebilla sabiqu ila mahre." Bilah. Beyram diyor, yarışın, müsabaka. Biz yarışın." Beyram diyor. Yani böyle kafet olmayın, uyuşuk olmayın Mevla'bık. Uyuşuk olmayın, gafil olmayın elamık. Uyanın. Sabiqu müsabaka yarışın. Nereye? İlla mahtumuz Rabbin. Rabbinizin affına ama affer Rabim diye oraya koşun. Adı cemaatimiz, inşallah taala adı cemaatimiz inşallah hep böyle tevbe edelim o Tabi tevbe yanın dille esafulari olmaz mıtur? Olmaz bir Yani kişi gönülle Allah'a dönecek, kişi mevlaya dönecek, kişi oraya dönecek bir süper şarkı namazını zammalıklarını kılacak. İnsan kanalımızı tamamlayacak. Ve haramda sakıma gerekiyor. gerekiyor. Ve Mevla buyuruyor muhtemelen işte. Bak sabit. Müsabaka. Yarışın. Uyanın. Uyuşuk olmayın Mevla buyuruyor. Koşuşu Mevla buyuruyor. Neden? Ağızlığa hepimizin tepemize bekliyor. İlliyatlar-ı